Üçüncü bölüm kalbe ait hastalıkların ilaçlarının tabi ve şer'i olmak üzere iki kısmı ayrılması. Kalbe ait hastalıklar iki kısımdır kardeşlerim. Birinci kısım hastalığın elemini insan derhal duymaz. İkinci kısım ise hemen acısını duyar.